Evet, ritim mekan otoparktayız. Tophane'de Cevdet Erek'le beraber. Merhaba Cevdet. Merhaba abi. Evet. E, tophane'de bir otoparkın zemin katındayız. Senin seslendirdiğim bir boş mekanın içindeyiz aslında e, şu anda. Bir yener süresince burasının sesli halini e, deneyimlemek mümkün oldu. E, dikkatini çekebilmiş olanlar için tabii ki. Öncelikle onu söylemek lazım. Evet biz... E, Ritim konuşalım, ritim mekân, ritim ses üzerine konuşalım ama Abulka da zaten tam da bu noktada belki açınlayabileceğimiz, bu noktadan da yaklaşabileceğimiz senin ses tasarımlı üstlendiği film, evet, vizyona giriyor bu Cuma günü. Evet öncelikle yani Abulka'da yapıyor, yapmış olduğun şey daha doğrusu ses tasarımı ve evet her şeyden önce çok önemli. Ses efektlerinden sorumlu değilsin, sen bir filmin aslında başından sonuna ses katmandan sorumlusun. Ee, aslında filmin çok önemli bir şey tamamlayıcısı olduğunu pek çok kritikte yazdı. farklı yerlerdeki gösteriminden sonra. Ee, zor soruyla başlayayım. biraz kazarak devam ederiz. Bütün mekanla Abuka'nın ses tasarımı arasında bir nasıl yok. süreklilikler, benzerlikler, ilişkiler vardır? Abi öncelikle ee, Burası ile yani BNR için gerçekleştirdiğimiz bu işle Abukarası'nın önceki şöyle bir ilişki var. İkisi tam aynı anda yapıldı. Yani bitmeleri diyeyim, her ne kadar erkenden süreçler olduysa tam uygulama zamanları bu geçtiğimiz yazın başına itibaren hatta çoğu günü ben burada gündüz çalışarak akşam stüdyoya giderek bazen tekrar geri gelerek ya da bazen tam tersi şeklinde geçirdim. Aslında ilginç bir şey oldu dolu dolu bir filmle boşluk üzerine çalışan bir mekan işi yapmak arasında e, önce zorlanma, sonra bu tezatın farkına varma, aslında besleme süreci, sonra tam olarak keyifli hale geldi. Şimdi burası e, Tophane'de Boğaz kesenin en sonundayız. Bu Civarda olanlar bilir, sağ tarafa çıkucuma tarafına dönerken ya da Galatasaray çıkma evet sağ tarafta uzun zamanda duran eslen duran bir betonarme bir bina burası e, ve bir süre sonra yıkılacak. ...ve bir rezidans projesi yapılacakmış. Ee, evet. Ee, ama çok ilginç bir mekan bence, hem dediğim gibi meydandan düz ayak olması, işte şimdi gördüğünüz gibi... dışarıyla görsel olarak hiç kesintili değil. Ben de bu son 3-4 senedir genelde yurt dışında uygulanan bu Room of Ritims... ...kapıcı mekanı, çevresi çok da önemli değil aslında, işinin bir devamı gibi yaptım ama... salt olarak burası yapılmış bir şey, burası için yapılmış bir şey. Boşluk üzerinden, azlık üzerinden giden bir şey. Özellikle bienal içinde de bu çevrede de bir yoğunluktan bahsedebiliriz. Evet. Görsel fazlalıktan bahsedebiliriz. Sanat içinde genel olarak böyle. Genelde görsellik üzerinden giden, yığma üzerinden giden. Buradaysa tam tersi binanın kendisine, boşluğa, dışarıya, seslerin tanımladığı e, bir mekana. Fakat yine de işte gördüğün gibi konuşmamızı engel olmayacak kadar bir ses yüksekliği var. Evet. Bir prensip var bizden dışarıya ses asla gitmeyecek. Ama biz dışarıdan gelen tüm sesleri içeri alacağız. Zaten duyuyorsun, araba geçiyor falan Aynen. gibi böyle bir deneme. Aynen. Çok basit bir perküsyon sesi, 10 tane Directional Hoparlör, yani sesi tam karşıya atan hoparlörlerden. Hı -hı. Bir de şu anda, parmağımla gösteremiyorum tabii mikrofon görmüyor, orada bir Jaguar var, alt katta bulduğumuz su bastığı için terk edilmiş bir araba var. Zaten Onun alttan, buradaydı yani. Alt kattaydı. alt kattaydı, biz onu biraz temizleyip yukarı çıkarttık. İçine bir tane bir bas koyduk, o da buranın genel nabzını veriyor gibi. Hı -hı. Bu böyle. Abluka Emin'in filmi ise ya da filmimiz hep beraber, filmimiz büyük bir ekip olarak zaten bayağı senaryosunda çok ses seslerin aktif olarak kullanıldığı bir film. Sadece background ya da sadece atmosfer ya da sadece süsleme gibi değil. Seslerin büyük bölümü. Emin'in filminde olan sesler ve bunların bazıları çekim esnasında kayıtları yapılmış. Bazıları ise yine senaryo senaryoda olan ama yapılmamış. Bizim ...yapmamız gereken seslerdi. Bu arada ses tasarımını... E, ...şöyle... başta anlaşmamız benim bütün... ...sesin genel... E, ...estetiğinden sorumlu olmamydı. Daha benim teklif ettiğim o idi. E, müziği de yaptım zaten. Fakat ses tasarımını Cenk'er'le beraberdir. Cenk'er kökten. Dolayısıyla ikimiz beraber yaptık. Dolayısıyla tek başıma... ...kendim e, yapmadım. Ona da, selam etmiş Ona da selam edelim. Çok sevgili dostumuz Cenk'er. Eee... Ama temelde yapmaya yapmaya çalışılan ses, müzik, her ne varsa bir adet estetik. Filmi hizmet bir adet estetik. Evet. Ee, İşler bir estetik diyelim, bunun yapmaya çalışmak benim sorumlu olduğum şey bu idi. Evet. Zaten müzik dediğimiz şeyler aslında dinleyenler, bir tane olarak müzik olarak duyulabilen bir parça var, evet bir yerlerde giriyor çıkıyor ama onun dışında neyin ses tasarımı, neyin mekan sesi, neyin müzik olduğuna dair e, kimsenin e, hemen direkt çıkartabileceği bir şey yok. Ben de bilmiyorum. Zaten öyle bir iddia, şeyimiz de yok. Öyle, önemli de yok. Çünkü hepsi temel ses bantının parçaları. Evet, üretimde zaten. Aynen öyle. Bazı da şey. Bazı direkt filmden gelen oldu. şeyler. Bazı Hı. filme koyduğumuz efektler. Bazıları da filmde kullanılan benim sonradan synth'le taklit ederek, Hı. daha sonra perküsyonla taklit ederek yaptığım ve içine şey yaptığım. Yakında paylaşacağız internete öyle gözüküyor. Hı. Hem o Abluka final adlı parçayı hem de bir Fokurtu filmlerde bir sürü fo, bir, filmde bir sürü fokurtular var ya. Evet, evet. Bazılarını parmakla e, çalarak e, taklitler var, bazılarını siniz hazırla. Onlardan bir tanesini paylaşalım istiyoruz ki. Harika, harika. Gibi böyle bir, bir şey. Onu hemen geçmeden aklıma gelmişken söyleyeyim o beş duvar kırma sahnesi. Evet. Daha senin şey <gülüyor> filmde belki bulunması senaryo direktif olarak duran ses efektlerini nasıl dönüştürdüğün en bir çıplak güçlü. şeyi aslında. En Hatta çıplak. aslında senaryoda olmayan, benim de aslında denedikten sonra biraz utanarak e, göndereyim mi ekibe yoksa göndermeyeyim mi? <gülüyor> biraz daha uğraşıp mı göndereyim? Hani korkutmayalım falan. Diye aslında filmin en baş aşamalarında gönderilmiş bir şey. Ve çok da tartıştık. Koyalım mı, koymalım mı, koyalım mı, koymayalım mı? Ama iyi ki koymuşuz. Garip bir şeyli de var, müzikalliği de var aslında. Evet. Aslında bizim müzik dediğimiz şeyler böyle şeyler zaten. Değil mi? Bizim gibi gür çeşitli gürültülerin ya da tüm gürültülerin organizasyonundan gelen tipleri Zaten bizim müzik dediğimiz çok şey insanları gürültü gibi gelen şeyler burada bir duvar yıkma sahnesi var, şöyle bir şey hı hı. E, duvar delme sahnesi var. Oradan alınmış bir sample looplanıyor, hani, ufak tefek bir şeyler yapılıyor. O bir yani izleyici olarak ya da du duyan kişi olarak ciddi bir sıçramaya da yol açıyor orada. Galiba Filmi, en şey yer orası evet. galiba. En bir dakika ya ne oluyor dediklerini aslında o anda olmadığını fakat orayla bağlantılı olduğunu gördüğüm yani oradan Başka. gelen bir ses kaynağının bambaşka bir ve burada tabi ki bir patern, bir ritim oluşturuyorlar. En, evet. şey yer, en açık yerlerden birisi o. Onun dışında her şey çok ne derler, gömülmüş, gömülmüş gibi asıl. asıl evet. evet, evet, evet. <Gülüyor> Tabluka'nın temas ettiği birçok polemik var yani bunlar söyleşilerde yönet, sevgili Emin Alper tarafından da illa tartışılacak işte yani terör örgütü nedir, i̇şte, sosyal olan nedir, sosyal yetenek geliştirilir ya da biton bir şey Kesinlikle. ama en temelde yani çok şeyden daha soyut terimlerle konuşursak galiba temel problematiği iç ve dış ayrımına dair bir problematik. Yani bu şey de olur. Hapishanede kalıp dışarı çıkmak şeklinde bir iç ve dışlık. Dışla tartışıyor olabiliriz ya da zihnin içinde olanı karşı tarafla nasıl paylaşabildiğin gibi. Onların arasında aslında yani işte dış arasındaki bir tür şeyle duraksamalarda ya da e aksamalarda ortaya çıkan kısa devrelerin filmi gibi gözüküyor Güzel. benim için aslında. Ve yani bu şeyde de bienalde de bu ses enstrasyonunun içinden geçiyor olmak. Aslında benzer bir işleve tekabül ediyordu. En nihayetinde şeyden o... Yani işte hepsi çok kıymetli işler. Yani emek verilmiş işler şüphesiz ama en nihayetinde sıradan tekil bir birey için veri. Ve o veri yoğunluğunun içerisine gelipten katan bir mekanın içinde nerede olduğunu, işte hani algının ne olduğunu düşünüyor yani olmak. Çok benzer bir ilişkiler. Evet. Şey güzel ben Sabe aslında de... Emine beraber bir, bir tane bir, beraber röportaj yaptık. Abloka filminin kendisinden bahsederken ben de, benim de en çok Ses, ...ses üzerinden giderken benim de en çok dikkatimi çeken... ...ve çalışma olanağı sağlayan şeylerden biri bu iç dış dediğimiz mesela. Ve senaryoda da bayağı var zaten. Evin içindeyken dışarıdan gelen sesin duyması... ...ya da dışarıdan gelen kişinin içeri kulak kabartması gibi. Bir de ben kulak çınlamasını ekledim. Ee, aslında o şey de yoktu fakat yer çoktu. Kulak çınlaması yani benim duyduğum, senin duymadığın bir şey evet, olarak. Evet. Psikolojik nedenle ya da akustik nedenle yüksek... ...ses travmasından dolu oluşan her neyse. Dolayısıyla film de bayağı zaten var. Şimdi içinde bulunduğumuz mekanda da zaten şu anda dışarıda bak şu motorcuyu görüyoruz değil mi? O bizi duymuyor ama biz onun sesini duyuyoruz ve aynı zamanda onu görüyoruz. Ama o biraz dikkat şey yaparsa o da içeriği görebiliyor gibi. Tophane'nin İstanbul'un yoğun bir yerinin tam ortasındayız. Yukarısı İstiklal Caddesi. Bu yolun içerisinde çoğu kişi tarafından dingin olarak tanımlanan bir yerdeyiz. Ama dışarıdan da kopuk değiliz. Dışarıyı seyrediyoruz. Dolayısıyla buradaki dışarıya kendimizi kapatıp da içeride bir hayal aleminde değil. Tam tersi. Şu anda burada küplerde yapılmış beton bir binanın içerisinde e, yiz ve dışarısıyla sadece işte yürüyorsun ve açık gibi. Hı hı hı. Bu Böyle anlamda beyaz evet. Beyaz bir küp değil yani. Aynen var, öyle değil. Sen, küp beyaz bir gri. <gülüyor> ama küp değil. Evet asimetrik bir yer aslında. Dolayısıyla kesinlikle var. Fakat e, işte her sıvan gibi görenlere, bakanlara, algılayanlara. Bugün çok enteresan bir şey okudum. Hemen onu söylemek istiyorum. Ee, ve bunu okumak çok ilginç geldi bana aslında. Niye dersen bir mimar ismini hatırlayacağım. Şey diyor. Mekan hissi, ses ya da müzik hissi gibi bazı kişilerde var bazılarda yok galiba diyor. Ben müzikte hatta öğretim duygusunda bile herkes birilerinde yoktur fikrine karşı çıkan. Herkes bir yere kadar bunu yapar. Sadece açılabilir, düşen birisi olarak ilk kez acaba mı falan dedim çünkü burada gelen herkesin sorularını not ettik. Bazı insanlar gelip burada neye bakacağız? Neyi seveceğiz diyorlar çok doğal olarak çünkü BNL direkt olarak görsel şeyler görmek. Biz ise duymaktan, mekana bakmaktan, mimarin kendisini görmekten. Aslında sadece kısa bir ve gördüğümüzde kısa bir süre geçen hemen içine giriyor. Filme bağla, bağ, bağlamam, gerisi, bağlamam şart değil sadece iç dış üzerine serbest konuşuyorum tabii. ama filmde iç ve dış çok fazla var insanın içi dışı, zihni içi dışı, kendi bildiği içi dışı, rüya gündüz evin içi dışı evet, evet. gibi benim gördüğüm kadarıyla tabii ki e, bunlar benim görebildiklerim ama burayla o tip ilişkileri gerçekten de var. Evet böyle bir okuması meşru. Yani her türlü okuma meşru ama bu şey açıcı. Yok bu de. şey galiba. neredeyse bilimsel olarak ölçülebilecek bir Galiba bilimsel olması. Bilimsel evet. ölçülebilir çok senaryoda iş dış ev içinden bağırıyor, içeri dinliyor gibi kanıtları olduğuna göre şey yapabiliriz. Bizim BNL sergisi içinde evet burası içinde öyle kanıtlar var. Bence bilimsel olarak da <gülüyor> iki işte de iç ve dış var diyebiliriz yani. <gülüyor> Peki yani vizyona giriyor hatırlatormike da abluca şimdi buraya dönelim. Biraz buradan devam edelim. Burası e, Biraz yürüyelim burada. bu arada? Bakın aslında sesi. doğru. Şey Çünkü... ayrı sesler mi geliyor o Ya aslında Bütün değil. 10 tane hoparlör var. 10'unda da aynı ses tonu var ama ölçüleri değişik. Çünkü hepsi hepsi ayrı on, e, ayrı çok aşina olduğumuz dans paternlerinin 7 8 gibi dans paternlerinin ölçü başlarını çalıyorlar aslında. Hep ama hep beraber bire geldikleri zaman bir yeni bir örgü ya da bir nevi bir dantel ortaya çıkıyor. Fakat kulak kabartırsan, dikkatli kabartırsan kısa looplar olduğunu anlayacaksın. Evet. Şimdi biraz evvel konuştuğumuz yerden biraz daha ilerledik. Biraz daha dışarı doğru yürüyorduk. Gel biraz daha yürüyelim. Hatta gel şu hoparlörün altına inelim. Burası demin konuştuğunuz gibi en fazla hoparlörün bir arada duyulabileceği yerlerden biri. Biraz sessiz duruyorum şimdi. Kırmızı bir araba yukarı doğru çıktı. da e, böyle bir ses dengesi var diyebiliriz. E, çok gürültü bir kamyon bile çıksa seslerimiz tam iptal olmuyor ama genel olarak dengeli halde oluyorlar. Ezan bayağı kuvvetli. Karşıda Tom Tom Tom Tom Kaptan Camii bir iki senin sesleri de geliyor. Aslında ritimler demekle biraz bundan bahsediyoruz. Bu sefer bu sergide artık e, tarihsel ya da başka bir ritmin temsil yok. Ben sadece dans müzikleri ölçülerinden ritimler programladım. Onun dışında her şey dışarıdan geliyor aslında. Gündelik hayat çünkü burada. Artık oradan bir yer bir şey getirmemize gerek yok. Tarihsel ritimler? Tarihsel ritimler çünkü daha önceki sergilerde mesela işte saniyede bir pazartesi, salı, çarşamba diye haftalık bir ölçüyü söyleyen bir ses var mesela. Yedilik bir ölçü var. Bir günü yene bir saniye geçiyor. Aslında kabaca sesten bir takvim yapıyorsun. Ya da sesten bir zaman çizelgesi Bayağıdır uğraştığım bir şey. Burada da denedim. Yani şu anda, şu anda şahit olduğumuz reel zaman dışında, yani şu anda saat kaçsa gün hangisiyse sesi biraz neredeyse zamanı biraz da sıkıştırarak tarihsel bir dönemden seslerle bahsetmek, yani bir zaman çizelgesine evet, elle çizmek değil de bir cetveli dediğin gibi sesten yapmak. Fakat burada ona ihtiyaç kalmadı. Dışarıda o kadar kuvveti ki gündelik hayat dediğimizin ritmi. Ee, başka bir tarihsel bir şeyi. Yoksa burada da mesela 6 dakikada bir, bir, bir Mayıs ve 23 Nisan şeyleri geliyordu. Öyle bir yıllık bir takvimimiz vardı. Fakat ha. doğrusu bu mekanın içine girince o anda olmadığımız bir tarihten bir ses gelmesi. E, biraz güzel. karışık anlatıyorum biliyorum ama öyle. buranın yeri değilmiş yani. Ama e, başka bir zaman geldiği zaman ona da başka bir gösterim yapılabilir. Yani tophane zaten hakikaten ya her, her yer öyle filan da bir yandan da hani çok en azından... <gülüyor> çok zaman geçirdiğimiz yerler. En azından güncel sanat izleyicisi olanağa ya da ya da başka bir takım şey, izleyicilerle. Evet. Başka izleyiciler için çok ayaküstü bir yer ama çok karma karışık bir yer. Do evet. Dolayısıyla hani onun içinde bir önemmeye sahip olmaktan ziyade aslında ona katılmak ya da ona Ona katılmak bir de dediğim yani. gibi tekrar demin söylediğim bilmiyorum ama şöyle bir prensip de vardı. İşte şu karşıdaki pencerelerde orada evleri odaları olan insanlar var. Dolayısıyla ilk denemeye başından itibaren fiziksel bir şey bu. Buradan dışarı ses çıkmasın karar verdik. Ve bence çok da iyi oldu. Çünkü içeri girdiğiniz zaman keşettiğimiz dünya oluyor. Buradan dışarı bakıyorsun. Tam tersi dışarıdan gelen ses elinde büyük bölümünü içeri almak sadece içeri şu perdelerle biraz yönlendirmek ve en azından şu şu anda konuştuğumuz orta bölgede nispeten bir denge yakalamak. Aslında bayağı dışarıya ve ne derler şeye açıyoruz. Dışarıdan içeri şey var. ...sesler geliyor, biz dışarıya ses göndermiyoruz. Hı hı. ama Merak eden de işte burada bir takım işaretler var. Şu banklar, şunlar, evet, bunlar. Evet, evet, evet. Ee, falan, merak Bak. eden içinde işte açık bir kapı var. İçeri girdiğin zaman da bu dünya başlıyor zaten. Evet. Sergi geçen hafta kapandı. Şu anda duymamız nedeni ee, daha toplamadık. Onu ee, da. Azıcık bir uzatmak gibi bir istek ve bir, bir çaba var. Bakalım göreceğiz. Olmadı, buradan başka bir yere gidecektir bu fikir. Hı hı. Ola ki biraz uzatabilirsek... Ee, o zaman zaten haber, küçük çevremizde haber olur diye tahmin ediyorum. Evet. Yani şimdi şey, bütün konuştuklarımız birbirine girdi. Biz daha önce, kayıttan önce konuştuk. Şimdi bu arada ne konuştuk? Belki kayıt da var ama tekrar etmek pahasına. Bir de öncesinde senden olurunu aldım. Bu işin geçiciliğiyle alakalı evet, evet. Ee, kısmı konuşmak özellikle istiyorum. Çünkü genel olarak VNL... Bu biraz zorlayıcıydı. Evet, büyük sarı bir kamyon geçti. <gülüyor> Her bir yerel sonrası bunu hissediyorum aslında. Artık yok. Evet kayboldu. Bir ton önerme var bir yandan. Bir ton önerme sunuldu ama sonra şehir sanki bir şey olmamış hayatına devam ediyor gibi. Biraz arkaya doğru yürüyoruz şu anda bu arada. Evet. Kamyonlar korkuttu açıkçası. Merdelerin arkasına biraz gizemiyor. Evet. evet. Evet, ya yani bunun için geçici. Şey, evet, geçicilik bunun için uzat, uzatılacak olma olasılığı yine de e, insana hafif mutlu ediyor ama bir yandan da bir çözüm olamaz mı? Acaba burada kalman mı? Evet. Diye ya bir kere bu sen? işlerin doğası neyse ki geçicilik. Evet. Bu işler demekle de sanattan bahsetmiyorum. Aslında öncelikle sesten bahsediyorum. Şu andaki sende konuşmamız da geçici konuşma ama kaydını işte şu an dinleyenler dinleyecekler. Evet. Canlı yayın yapmıyoruz. Dolayısıyla geçicilikten o anlamda kaçıcılık yok, kaçma şansımız yok. Artı illa kalıcılık isteği de yok aslında. Ee, şimdi iki aydır burası bu şekilde durdu. Ben açıkçası bir mekanı böyle durması uzun süre isterdim. Ama Muhtemelen çok bencilce bir evet. Ben bunun insanlara faydalı olduğunu düşünüyorum ama yanılıyor olma, olma ihtimalim çok yüksek. Ee, fakat işte biz Bir e, BNL'in süresine Gerçekten şey hüzünlü bir şey. Bir anda ...çok şeyin bir anda başlaması, bir anda bitmesi. Özellikle bunun için hassas olan, bunu ciddi alan insanlar için üzücü bir şey. Çok kişinin olumunda değil. Şu anda bizi dinleyen çoğu kişinin de. Ama bunu kale alan, bir yere bir daha gitmek isteyen çok insan var. E bina hemen yıkılmayacakmış, biz yıkılacak bir anda bir iş yaptık. Biraz uzatabilirsek, uzatacağız. O vesilede de içinde birkaç başka şey de olabilirse, geçen hafta danışıların yaptığı gibi, o zaman da eğlenceli olur. Ama kalıcılıkla ilgili bir ses mekan işi bir, aslında mimari bir iş. Ee, bir konser geçici bir şey bir konser alanında. Bazı konserler var bitmek istemiyorsun ya da bir daha görmek istiyorsun. Kaydı, reprezentasyonu etkili olmuyor. Ama mimari çoğu insan için asla kalıcı bir şey. Her ne kadar mimarın içinde yaşananlar değişse de her şey algıyla da, da insanın algılayan insan içinde değişiyor, içindeki etkinlikle de değişiyor. Dolayısıyla bir ses mekan işi mimari ve sesin beraber kurulu bir iş ebediyen de gidebilir. Gidip bizim memlekette bir tarlaya, bir yer kurup ömür boyu kalmasını sağlayabilirim. Ama şu anda buradayız, buranın imkanlarında merkeze yakın ve bize ilginç gelen aslında yıkılmasında üzüldüğümüz binada bir şey yapıyoruz. Ne kadar giderse gider. Ama asıl önemli olan bence olası vereceği olası ilhamlar. Böyle mekanların kullanılmasıyla ilgili. Demin konuşurken ben şunu da söylemiştim, ben böyle bir yeri görünce işte e, biz herhalde bir virüs katmışız, biz böyle yere görünce halk kütüphaneleri kamuoya, mi? kültür merkezleri falan hayal ediyoruz yani. Bu konularla ilgili geçici kullanımlar yapabilirsek, ilham verebilirsek, şu anda bizim gibi küçük, güçsüz insanlar dolayısıyla bence görevi odur. Ha bir de şöyle bir şey var, işte buradan da başka bir yere gidip aynı fikir sürekli sağlanabilir. Evet, yani ilham izleyicisi için bir yandan da şey yapan, yaptıktan sonra artık senin için de kendi başına ilham veriyor çünkü bir tür bilgi çıkıyor yani. Evet bence şirket. de. Çünkü bence de İzleyicisi var. İzleyicisi var, saydık gelenleri, işgalanları. Bütün soruların not etmeye çalıştık. Burada çalışan arkadaşım Tugay'la beraber ve diğer görevli arkadaşlarla beraber öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü e, bir de şöyle bir şey var yani aslında çok sesli bir memleket olmaza rağmen sanatlarda ya da bu BNR'lerde gösterilen çağdaş sanatlarda hala hızlıca giren insan için neye bakacağız, neyi seyredeceğiz e, eğilimi var. Yüzdesini tam söyleyemeyeceğim şu anda ama e, onun için de çok büyük bir deneyim oluyor bizim için. O gelenler için de deneyim oluyor çünkü... Sabırlı anlatıyoruz ne yapmaya çalıştığımızı ama her zaman o kadar sabırlı olmuyor aslında. Bakın yani şekline dolayısıyla bir de öyle bir deneme tarafı da var. Boşluk üzerinden, mekan üzerinden, havada kendi e, ne derler sorumsuzca gibi gezen sesler üzerinden bir iş yapma ve bunda bu kadar yoğun. ...malın bu kadar değerli olduğu, Metikare'nin değerli olduğu bir yerde bunu yapmaya çalışmak Ben tam önemli. da bu noktada kışkırtıcı bir soru sorayım diye tamam. zaten. Yani tophanenin, şimdi tophanede bulunan bir boş mekanda duruyor olmanın evet. imalarını da önemsiyor musun? Yani şunu söylüyorum, yani birçok taraftan tartıştık ama açıkça bir değişim var. E, yıllardır gözlemliyor olduğumuz ve tartışmasının içinde olduğumuz Buna, yani kabaca işte kentsel dönüşüm ya da işte muhtenalaşma vesaire evet, deniyor. Evet. Tam da onun göbeğinde bir yandan bu iş. İnsanlardan aa, beklenti var mıydı? Burada durup düşünülürken buranın topahane olduğunu düşünenleri de düşündüğünü diye soruyor. Tabii yani. ki. Yani, abi, e, buraya 10.000 bin kişi geldiyse kabaca öyle gözüküyor iki ayda. Bunun içinden en az bir kişi nerede oturduğuna çevrenin ne olduğuna ki burada aramızda bir sürü insan var, çocukluğundan beri civarda olan ya da bizim gibi bütün gençliği bu cevaplara geçmiş insanlar var. Düşünmemek mümkün değil. E zaten orada yıkılacak bir binadan bahsediyoruz. Bazı insanlar niye yıkılacak acaba diye merak ediyor. Çünkü sağlam gözüken ve ilginç de bir hacim. E fakat işte bütün bu emlaklar mal. Mal. ve Bunların ticari değerleri çok çok yüksek. Mutanalaşmaya gelince bizden çok daha önce mutanalaşmış bir yer, binalar yıkılacak, sahipleri belirlenmiş. Ee, bizim böyle bir nedenle buraya açmamızın ve geçici olarak buraya gelen insanların çevreye vereceği bir zararı olmadığını düşünüyorum. Genel olarak da etraftan edindiğim, izlenim öyle. Fakat çok büyük bir yanılgı içerisinde olabilirim. Ee, yanılıyor olabiliriz. Yaptığımız her şey çok zararlı olabilir <gülüyor> topluma. Dolayısıyla bunların takdirini, yani benim temel şeyim o değil, onu söylemek istiyorum. Ben öncelikle bu mekanı kurmak, dediğim gibi insanları içeri almak, kapıda engellememek, içeride onları bir süre oturtabilmek ve direkt bir mesaj vermekten ziyade kendi kendine bırakmak için Parklarda, bahçelerde, herkese ait olan boş yerlerdeki hissi, hissi benzer bir hissi geçici olarak da. Evet. Benim temel bir işim var, temel işim bu. Fakat... Burası ne olabilir sorusunu şu an. Heh, i̇lham demek ki de aslında başka sanatçılara ilham vermekten öte. O bambaşka bir şey zaten. Ortak kullandığımız alanlarla ilgili nasıl nasıl kullanabiliriz? Mevcut yapılardan. Çok büyük bir kriz zamandayız şu anda. Yer yok yani. Evet. Ya da her şey çok sınırlı zamanlar, sınırlı mekanlar içerisinde yapılıyor. Bu konularla ilgili ilham verebilirse bir kişiye en az... Tabii ki çok faydalı olur ki çok kişi ders yaptı burada. Bir sürü öğrenci geldi. Özellikle mutluyum ki neredeyse yani mimarlık ve müzikten özellikle çok öğrenci geldi. Çünkü bir sürü ben de dahil, ben de üniversite çalışıyorum. Ben de burada ders yaptım. Bir sürü şey tartışılıyor. Bunların bir artısı olabilmeli ve ee, bizim gibi burada mülk sahibi olmayan geçici olarak buraları, buraları şekil verip kapıyı açan insanların takım sorular sorduğuna dair şeyim... E, Şüphem yok yani. Tabii. Fikirler Bilmiyorum. varsa da işte bunları zaten beraberce ancak kötü bir kelime kullanacağım ama ya da fikir Tabii haline Tabii ki. Bunların hepsi. Bunların için yapılan tartışmalar yani. Evet. Ya da bir dahaki sefere yapılacak denemeler için. Hepsi bilgi bunları. Dolayısıyla çok e, ne olursa olsun pozitif ve olarak baktığını söylemem lazım. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Abuca'dan kayıtlar da internette yayınlan, internet, yayınla, internet üzerinden yayınlanacakmış. Onda evet. daha söyleyelim. Bir de ayrıca umarım pazarlıklar yolunda gider de pazar değil aslında. Aslında negatif çok bir tarafı yok pazardan ziyade. Yani, ben aslında o kelime ben kullandım da. senin şeyin değil. Umarım bir süre daha burayı kullanabilmek için ee, işte ne derler karar Hı -hı. karar verme durumda olan insanlar ve ortak fikirlere gelebilirsek kullanabileceğiz. Yoksa da başka bir yere gidiyoruz. Başka bir yerlerde devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz bunları her yerde devam etmek. Elimizden gelen her yerde. Ee, öyle. Bu, bu hafta abluka yayına girdiği zaman oradaki öncelikle filmin, çünkü sesler her şey filmin parçası. Başka bir katman değil. Sonra da burayla şu anda içinde bulunduğumuz özet yapıyorum. Ritim mekanı yani Biennial için yaptığımız mekanla senin sorduğun işler var mı yok mu? ikimizde de yorumlamaya çalıştık. Ben de başkalarının şu anda buraya görüp de filmi yeni seyredeceklerimi yorumlarımı çok bekliyorum. Umarım şeyler gelecektir, sesler gelecektir yani. Bakalım.